Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşleri. Bedir Savaşı, Hicaz coğrafyasında derin bir yankı uyandırıyordu. Zayıf bir toplumun, etkin bir toplum haline gelmesiydi. Yeni bir güç, yeni bir kuvvet doğuyordu. O coğrafyanın, en güçlü olan Kureyş'e boyun eğdiriyordu. Bu zafer bütün kabilelerde yankı buluyordu. Artık müminleri hafife almak mümkün değildi. Bundan böyle müminlerin varlığını hesaba katmayanlar yanılacaktı. Özellikle Medine'deki Yahudiler ve münafıklar müminleri çok zayıf görüyorlardı. Hafife alıyor dalga geçiyorlardı. Bedir Müslümanlara diş bileyenleri Şok ediyordu, şok tesiri meydana getiriyordu. Bedir, insanlık tarihi değiştirecek boyutta büyük bir zaferdi, büyük bir olaydı. Artık bundan sonra hiçbir güç İslam'ın önüne set çekemeyecekti. İslam'a kurulan tuzaklar Kur'anların başında patlayacaktı. İslam'a Müslümanlar emin adımlarla büyüyorlar, gelişiyorlardı. Bedir bir destandı, Bedir bir zaferdi. Bedir zaferi nedeniyle Medine'li müminler bayram ediyorlardı. Şimdi gelense Ramazan bayramıydı. Oruçlar tutulmuştu. Bedir'den hemen önce Ramazan orucu farz kılınmıştı. Müminler Bedir günleri oruçlarını tutamamışlardı. Tutamadıkları günler sayısınca kazasını edeceklerdi. Bedir savaşından sonra oruçlarına devam etmişlerdi. Şimdi Ramazan bayramıydı. Peygamber Efendimiz Bayram gününün sabah namazından sonra mü'minleri bir meydan olan namazgaha gelmelerini beyan buyurdular. Bütün erkek ve kadınlar orada toplandılar. Sadece kadınlardan kadın hali üzere olanlar gelmeyecekti. Kadınlardan Ümmü Atiye, ey Allah'ın Resulü, doğru dürüst giyecek elbisesi olmayanlar için ne buyurursun? Efendimiz aleyhissalatü vesselam fazla giyeceği olan diğerine versin buyurdular. Bütün müminler namazgahta toplanmışlardı. Çocuklar da katılmıştı. Büyük bir cemaat oluşmuştu. Müminler kardeşleriyle muhabbet iklimindeydiler. Kalpleri gülüyor, yüzleri gülüyordu. Allah'a kul olmanın derin bir hamdı, derin bir şükür içindeydiler. Peygamber Efendimiz bayram günüyle ilgili kısa bir sohbette bulundular. Müminlerin neler yapmaları gerektiğini beyan ettiler. Sonra ezansız ve gametsiz iki rekat bayram namazını kıldırdılar Namazın her rekatında üçer defa fazladan tekbir aldılar Selam verdikten sonra ayağa kalktılar Bir konuşma yapacağını, dileyenin gidebileceğini, dileyenin dinleyebileceğini ifade buyurdular Allah'a ham ve sena ettikten sonra cemaatin ortasına doğru geldiler Kadın cemaate de iyice yaklaşmış oldular bir eliyle Hazreti Bilal Efendimizin elinden tutuyordu. Konuşması sırasında Mümtana suresinin 12. ayetini okudu. Ey peygamber! Mümin kadınlar sana geldiklerinde hiçbir varlığı Allah'a ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kendi aralarında bir iftira düzmemek, ve emrettiğin hususlarda Sana isyan etmemek üzere Onlardan itaat sözü al Onlar için Allah-u Teala'dan bağışlanma dile Hiç şüphe yok ki Allah bağışlayandır Merhamet edendir Bu ayeti Kadın cemaat okuduktan sonra işlerinden bir kadın Evet ey Allah'ın Resulü söz veriyoruz Peygamber Efendimiz O halde sadaka verin Çünkü sizin çoğunuz Cehennemin yakacağıdır buyurdular Sahabi kadınlardan biri Neden dolayı ey Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çünkü siz halinizden çok şikayet eder Kocalarınızın hakkında inkara kalkışırsınız Yaptığı bir hayli iyiliği varken Bir fenalık gördüğünüz zaman Senden ne iyilik gördüm ki dersiniz buyurdular Ramazan bayramının namazından ve Resul Ekrem'in özü sohbetinden sonra büyük bir bayram sevinciyle müminler namazgahtan ayrılmaya başladılar. Bayram müminler için kardeşliğin elle tutulur bir hale dönüşmesiydi. Müminlerin birbirlerini ileri boyutta sevdikleri bir iklim içindeydiler. Allah için sevmenin ne kadar engin olduğunu, kalplere inşah verdiğini derini dünyalarında duyuyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına onların şahsında bir ümmetine iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyordu. Yine bir gün sahabe-i kerramdan bazılarıyla bir meclis halindeydi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onlara hitaben sizce ''İslam'ın en sağlam esası nedir?'' diye sordular. Onlardan bir kısmı ''Namazdır ey Allah'ın Resulü'' dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Namaz güzeldir ama o değildir'' buyurdu. Diğer bir grup ''Oruçtur ey Allah'ın Peygamberi'' dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Oruç güzeldir ama o değildir'' buyurdu. Bir başka grup ''Zekattır ey Allah'ın Peygamberi'' dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat güzeldir ama o değil buyurdular. Diğer bir grupsa hacdır ya Resulallah dediler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem hac güzeldir ama o değil buyurdular. Bir diğerleri ise cihattır ya Resulallah dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cihat güzeldir ama o değil buyurdu. Sahabe-i Kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın en sağlam esasını şöyle açıkladılar. İslam'ın en sağlam esası Allah için sevmektir ve Allah için sevmektir buyurdu. Allah için buğz etmektir buyurdu. Ayeti i Kerime'de müminler ancak kardeştirler buyuruluyordu. Müminlerin arı duru tevhid inancı vardı. Bu berrak bir Allah inancıydı. Her türlü Allah'a noksanlıklardan uzak olan berrak bir tevhid inancıydı. Tevhid inancı bütün insanlığı kucaklıyordu. Tevhidi hakikati bütün bir kainat kendi lisan haliyle dile getiriyordu. Biricik yaratan, yaşatan oydu. İnsan ve varlıklar bütün boyutlarıyla onun yarattıklarıydı ve ona boşluydular. Gerçek anlamda bağlanma onaydı, kullukta sadece ona yapılırdı. Müminlerin ikinci esası İslam kardeşliğiydi. Varlıklar aleminde onların en büyük kuvveti Müminlerin kardeşliğinden kaynaklanıyordu. Müminler ne zaman kardeşliklerinin ölüm kalım boyutunda bir esas olduğunu anladılar ve kardeşliklerine hiçbir gölge düşürmediler. işte o zaman dilimlerinde yeryüzünde en kuvvetli ümmet oldular, en kuvvetli millet oldular. Ama ne zaman bu büyük esasın önemini kaybettiler. İşte o zamanlarda zafiyetler yaşamaya başladılar. Zayıf düştüler. Zilletin girdabına yuvarlandılar. İzzetlerini, onurlarını büyük ölçüde kaybettiler. Ayeti kerime de öyle buyuruluyordu. Hepiniz topluca Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın buyuruluyordu. Bir mü'min ne kadar mü'min seviyorsa... Onun gönlü o kadar engindi. O denli genişti. Bir mümin kendi kavminin müminlerini, kendi ırkının müminlerini seviyor da diğer müminleri ikinci konumda görüyorsa onun gönül gelişliği kavmindeki müminler sayısıncaydı. Bir mümin beyaz renkli müminleri seviyor da siyahi müminleri ikinci konumda seviyorsa o müminin kalbi beyaz müminlerin sayısı kadar engin olabilirdi. Bir mü'min bütün mü'minleri bütün ümmeti seviyorsa onun gönlü ümmet kadar engindi deryalar misaliydi. Ümmetin derdini dert edinmek vardı. Ümmetin sorunlarını sorun edinmek vardı. Ümmetin sevinciyle sevinmek gerekirdi. Peygamber Efendimiz mü'minin derdiyle dertlenmeyen bizim iklimin insanı değildir buyuruyordu. Bir diğer adi şeriflerinde Müminin derdiyle dertlenmeden akşamlayan iman ikliminde değildir, bizim iklimin insanı değildir buyuruyordu. Ümmet bir deryaydı, ümmet bir okyanustu. Deryanın bir kenarında bir rüzgar esmeye başlasa ta öbür tarafında dalgalanmalar başlardı. Gönülden gönüle akışlar ne kadar dakikti, ne kadar süratliydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminleri bir bedene benzetiyordu. Bedenin bir azasında ağrı olsa tüm beden bu ağrıyı duyardı, hissederdi. Müminler hakikatte bir beden gibiydiler. İmanları bunu öğretiyordu. Ayetler bunu öğretiyordu. Peygamber Efendimizin hayatı ve i şerifleri bunu öğretiyordu. Mümin kalpler bir bütündü ve bütünlüğünü korumalıydı. Zaaf oluştuğunda hemen tedavi edilmeliydi. Ümmetin öncüleri, ümmetin salih alimleri hemen gayret etmeliydi. Yaraları sarmak için geceli gündüzlü çaba içinde olmalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.